We dance, we dance, we dance, dance, Programımızın son dakikalarından hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar 9'a <gülüyor> 3 3 buçuk kala başladı. Hoş geldiniz efendim. <gülüyor> Yo, Sen başlamış mıydın? Başladım çok özür dilerim. Yardım yani. mı? Fahir. Herkesin Ay. senin gibi ot diye yakın evi yok. Herkesin otluya senin gibi yok. Ha, yani diye yok. Herkesi bak... senin gibi ot diploması yok faiz Oh verin nice. Ama yalnız yeni bir manası fat geldi. Ee, bundan sonra onu kullanacağım. Kusura bakmayın nasıl bugüne kadar 42 yaşındaki adam olarak devam ediyordum. Uzun yıllardır böyleydi. Radyoculuğun Brave Heart'ı diye bana e... <gülüyor> kimden geldi? Sevgili Keran abi sağ olsun. Sabah sabah bize de bir motivasyon oldu. <gülüyor> Radyoculuğun Brave Heart'ı Fahir Önç. Ee, Anadolu hipsterı Oktay Demirci ve koca kafalı arkadaşımız Babyface düz. Pardon özür dilerim. Bir oturmadı senin şununla. Hep surattan gidiyor farkındaysan. Şu karda kışta bile oturmadıysa daha zor. Seni, arada, Oktay Demirci'nin de lakabı değişti bu arada. Senin haberin yok tabii. Tabii yok. Yanlış ayakkabı seçimiyle Oktay Demirci. Yanlış ayakkabı seçimiyle 50 metrelik mesafede ayakları sırı sıklamalı Oktay Demirci oldu. <gülüyor> Bir de sana laf ettim. Yine babet giydin değil mi, Oktay? Babet giydim. Hakikaten <gülüyor> sana laf ettim. Bu mevsimde o. babet giydim yiyorsan aşk olsun sana. Biliyorum çok güzel kalem eteğini giymişsin. Altına babet <gülüyor> çok hoş olur ama. Ay çok güzel oldu Fahir. Ne bileyim ben araba şeye kadar giren Senin taksi Senin ayak izlerine baktı Fahir. Ha. Ondan sonra şeydi Bak Fahir ayakkabılarına güvendiği için ayağını süreye süreye <gülüyor> yürümüş. <gülüyor> ayağını süreye süre yürüme bir Benim işime yaradı Fahir. Vallahi duacı oldum. Hep oralara basarak geldim. E tabi onları özellikle de, yol açtım ben size. Ama yine de yeni yılın ilk karında yanlış ayakkabı seçimiyle dikkatlerden kaçmadım. Ama siz de lastiğinizi doğru seçin. Ama Sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Nasıl trafik afet merkezinden geliyorsunuz siz? Evet, durum ilk merkezi. önce şunu söyleyelim Ankara gelinliklerine büründüm. Ee, ve gelinlik şu anda leş gibi. Hani yani. Tam düğünün ortasında ayakkabılar fora edilmiş ve de sonra çamurlarda bir Damatla gelenin hangi yörenin adetiyse sanki güreş tutmuş gibi bir şey. Aa, Anadolu'da meşhurdur. Damat güreşi denir. Damat karşılama var, damat güreşi var. Güzel bereketi arttırır, evin bereketini arttırır. Damat artırır. karşılama. Bu dört tane çocuk gördüm ben e, sokaklarda. E, başka da çocuk görmedim. Bir tane de okul bahçesinin önünden geçtik. Onda da 24, 25 ya da 3, 3 çocuk vardı. <gülüyor> Ee, herhalde Ankara'da okulun tatil olduğuna dair bir haber yok bir yok. haber yok Vallahi benim şu anda internetim de yok o yüzden e, ne Aa, anda radyomuzda internet yok çok teşekkür ederim Oktay Bey sözüme güvenmeniz ayrıca beni onore etti ben de Twitter'dan görüyorum internet yayınınız fantuş diye Aha. evde bizim elektrik yok yavrum Yavrularım, karım, soğukta ne yapıyorlar? Varil araya Vallahi Valla arkadaşlar varil Sizin yaksınlar. terasınız hadi. yok muydu? Çıkın terasa yakın varilinizi istediğiniz kadar yakın yaktınız kadar ödeyin. Çok mantıklı. Valla e varil. varilimiz yok ama. Fahir <gülüyor> bir şey diyeceğim. Alıyoruz varil abi. işine girdik oktaylı. Bayağı bir varil <gülüyor> sağlıyoruz. Sana 50 liraya sağlarım bu işi. <gülüyor> Çok güzel. Eve teslim üstelik. Biz çocuğu okula göndermedik falan. Sen zaten ya, yazdırmadın ben... da. <gülüyor> evet, ben bu sene e, <gülüyor> okumasını istiyorum. Bir şey ben müsaadenizi isteyip bir ayaklarımı yıkayabilir miyim sıcak suyla? Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Abdest mi alacaksın? O Hayır çok şu anda sırrı sıklam internet yok. Yani şu anda ben kadar... siz de tatlı tatlı konuşuyorsunuz <gülüyor> Valla Sohbetinizi de bölmeyeyim çünkü ben ayaklar Ayaklarımı yıkarken dinlerim Uzun, Tuvalette kadar... var operlor Oradan dinlerim ben size olur mu Pek çok konu için pek çok sebepten Yayına kısa aralar verildi ama Bu artık Başka bir boyut atışı Ayak yıkamak için Daha önce kafa yıkamak için ara vermiştik bir kere Ama şu anda var ya buz gibi çocuklar ayağı. Allah Allah ileride bak Altına topla olmaz. Oktay çıkar Ondan onları kaloriferin üstüne ayakların koyalım. Izin Çok önemli da en hassas yeri ayakları Doğru. çocuklar var çünkü oradan vuruyor. Nasıl ben bu Nasıl Aşil'in ya? Aşil tendonu en zayıfi ya? Bir insanın %50'si ayaklarıdır zaten. <gülüyor> bu, bu kadar, bunu nasıl ben bunu giyerim ya? Ne düşündüm acaba? Hiçbir <gülüyor> şey düşünmedim Oktay. Bana hiç, sana söylüyorsa. Hiçbir şey, hiçbir şey. Hayır taksiyi düşünüyordum. Bu adam öyle mesajlar atmış garip garip. Ya dün gelmez miyiz? İşte böyle bugün what goes around comes around. What goes around comes around. Bu arada dün sabah gele... dün bundan daha iyiydi durum aslında değil mi? Ulan dün 2 santim kar vardı yoktu onlar. Vay fırtına tufan. Acayip kar. Araba gitmiyor. Dün... Yollar kapalı çocuklar diye diye. Yayına gelmememizin müsebbibi benim herhalde. Sizin tek suçunuz varsa çok hazır olmanız. İçleriniz içinizdeki en günahsız benim. Senden yatış raporunu aldım. Onun üstüne Oktay'dan Bizim otopark, fantuş lafını almamla beraber artık benim o noktada koy verdim gitti. Yapacak bir şeyim yoktu. Yani zaten biraz da dün durup dururken gelmemiş gibi olduğumuzdan esas gelmememiz gereken günde geldik. <gülüyor> bir de hakkımızı çok yanlış. hakkımızı yanlış yerde kullandık. Oktay da galiba bilinç altında bunun cezasını kendine çektirmek Herhalde için yanlış giydiğim, ayakkabı seçimi. Herhalde bu benim dün giyeceğim ayakkabılardı bugün giydim. Ne yapacağız o zaman? Sevgili Deniz, şimdi o bir ayak ayakları yıkaması lazım. Benim Biz de so bir çay içelim falan. Şu anda buz gibi ayakları. Takside ne yapacağımızı şaşırdık. Taksicinin S öyle ikramları yok muydu? Taksiçiyle sohbet bitti ya. Öyle düşün <gülüyor> yani <gülüyor> bayağı uzun sürdü yolumuz. Çocuklar sohbet sorması. Sohbet konusu bitti yani. Hem yani bir tane ne kadar verdi Ben bir konu açtım. O konuyu dinlemedi bile. <gülüyor> hangi konu? <gülüyor> güvenlik Caddesi'nde buzda kalışım. Ay çok sıkıcı bir konuydu o Ege. Ay canım <gülüyor> çok mahoş sohbet vardı. Adamın kaç tane lastik, kış lastiği aldığını, hangi tarihte aldığı, kaç liraya aldığını <gülüyor> ve lastikçiliği olan anası. Çünkü lastikçi demiş ki taksici, yolda kalırsan gel demiş, kafama çal bunu demiş. Onu üç kere o anın içinde anlattı. <gülüyor> e, üç, o, defa aynı, onu üç, üç defa aynı anıyı ben dinledim. ben. O da benim Güvenlik Caddesi'nin... Başında patinaj yapmayı Ama kendim bilese güvenlik caddesinde bile değildik sen o anayı nasıl anlattın zaten neye güvenerek anlattın ...anı değil yaşanmışlık onu güvenlik söylüyorum çatıdasında oldu olsak... Ege'nin en büyük hatası yaşanmışlıkla adayı hep birbirine, birbirine karıştı şu an da sinirleniyorum ayaklarımda bu ayaklardan buz gibi. ayaklardan sinir, da buz gibi. Yaptı. Bak, çocuk da sinir yaptı bak çocukta sinir yap ben onu ısıtayım Allah Allah o minicik pamuk gibi ayaklarını elce izlerimle ısıtıcıyım o zaman biraz ara veriyoruz sevgilim vallahi ben rakın yani boğdum bilmiyorum rakın rolaba boğdum sen de bir şeye bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Yaz şarkılarıyla biraz neşemizi buluruz. Belki yollar açılır. Ne dersiniz? Ya Oktay'ın ayakları diye. ya. Bütün şarkılar bundan sonra Hakikaten. yaz şarkısı. Ee, sunny Days Are Over'ı da çal. Olur mu? Hayır yok öyle. Aa, o umutsuzluk veriyor. Umutsuzluk doğru ver. umutsuzluk veriyor. O zaman Sunny'i çal. Sen iyi çalalım. Ondan sonra Ace of Base çalalım bol bol. Yazlık disco'ya çevirelim program. Belki ısınırız. Çok teşekkür ederim. Datça'ya döndürdün yani programı. Macera dolusu sabahdayız. yoldakilere. Kolay gelsin yola çıkmayı düşünenlere Allah, Allah akıl fikir versin fikir diyelim. Hakikaten de yani özellikle araban benim lastiklerim yeni falan diyorsunuzdur belki ama bazılarının değil. Onlar da en kritik noktalarda diyor adama kızsan mı acısan mı? Kız. Acımak deme demek? Kız. Yani kızıyorsun da halini de görünce de acıyorsun yani. E, halini görüyor. Kendi kendini o hale kendinizi düşünsün. acındıracak Bacak duruma düşürmeyin. düşürmeyin sevgili dinleyiciler. Ha. Lastik, lastik yeni olabilir ama Şoförlük yetmeyebilir. Ha, yani o da var neler, tabii. Her neler var. Çocuklar sadece iş lastikle bitmiyor. Lastik götürmüyor adam. O bir araç. Değil Ve mi? Ve de sonuçta var. benim lastiklerim çok güzel dersin Hı -hı. ama yolun ortasında bir araç varsa. Alıyor niye? musun? Bir kış, lastiği bir kış lastiği mi? Kış lastiği. Kış lastiği ben aracımı gayet güzel park ettiğim için park <gülüyor> halinde kış lastiği lazım <gülüyor> mı? Tabii. Benim bildiğim kadarıyla lazım değil Yaz lastiği <gülüyor> kış lastiği hani bunun ilk lastiği Yalnız kış lastiğiyle fark etmek Bak onun da tadına var derim ben bir sene Vallahi Ege, o. Yani o bir ayrı oluyor Ben kış lastiğimi aldığımda bir gram Kar düşmedi değil, Allah'tan yani Alsaydım ben... bu sene de biraz da masraf olurdu sana ama Hiç olmazsa millet rahat ederdi Ege, Kar düşse de yani <gülüyor> çok çıkarmayacağını tahmin ettiğim için ee, bunu... Ege'nin şoförlüğü hatırlarsan Güvenlik Caddesi'nde bir hadisemiz vardı ha, İşte beklediğim pas geldi Onu bugün yayından sonra Güvenlik Ege, Caddesi'ne o, gidelim de güven, orada anlatsın Güvenlik Caddesi anısını bir anlatır mısın Neydi olay nasıl oldu sene kaç Olaylar bir anlatırsan 2009-2010 falan TRT'den çıktık sabah Üçümüz aynı araba değil. hepiniz hatırlıyorsunuz Ama bir tek bende anı olmuş galiba O <gülüyor> Güvenliğin cabisinde araç başladı oynamaya. Ha. Allah ne yapalım dedik hemen şey araç sor. oynamaya başladı deyince sanki böyle şey gibi şıkır şıkır oynuyordu. Oynamaya. Aa, çık çık çık. Affedersiniz hani bunun tabiri vardır. Başı ve arkası veya gerisi arka, ön tekerleri ayrı ayrı oynuyor. Tekerleri ayrı oynuyor. Evet hakikaten öyleydi ve sonra ne oldu? Sağ çektik park ettik. <gülüyor> efendim zaten 3 kişiyiz yetişemedik. Taksiye bindik. <gülüyor> ne yapacağız bilemiyoruz efendim. <gülüyor> evet niye sormuyorsun Ege neler oluyor neler bitiyor diye dünyamızda da üstüne sıcak kağıdı bakıyorsunuz diye zaten ne olduğunu biliyoruz. Dün ee, Türkiye rahat bir nefes aldı. Şimdi bir kere bir dakika o gündeme geçmeden önce şeyi diyeceğim. Kar ee... gündemine bir sağdan soldan haberler geliyorsa. Bir, değil mi? Onları mı alalım? İstanbul'a da kar yağmışıyorlar. Ee, Oktay. Ankara'da okullar tatil mi? Değil. değil ee, Ottü tatil mi? Final haftası değil mi Ottü'de? Final haftası. Üniversitelerde, bazı evet, üniversitelerde. Bazı üniversitelerde azından... de dediğim, genelde bütün üniversitelerde final haftası. Ottü'den de öyle bir şey yok. Tatil ben mi? Bak. Değil. Değil. Ee, Ankara'da okullar tatil Bir mi? şekilde o sınavlara Hayır. girilecek. Onu söylüyorum. İstanbul'da, İstanbul'da dün daha kar yağmadan herhalde tatil ilan edildi. Hı -hı. Değil mi? Öyle bir şey oldu. Hatta şey tatil. diye espriler yapıyorlardı. Kar yağmazsa ben kime şikayet edeceğim falan filan diye. Kar başladı beklendiği gibi. Ya, Ankara'da da böyle şiddetli kar bekleniyordu. Ama bir tatilimiz falan yok. Biz kendimiz verdik iki gündür Ali'le tatil. Şu... Şu dizlerini öfelemeyi bırak. Pardon. oktay <gülüyor> ayaklarını yıkaması çok normal de benim dizlerimi öfelemem mi rahatsız ediyor? Hayır <gülüyor> abi aynı ortamda olunca yemin ediyorum 70 yaşındaki adam da program yapıyormuş gibi Ay <gülüyor> Ne yapıyor? Ya. Böyle böyle öfeliyor sürekli bir de aralıksız 5 dakikadır öfeliyor. Hayır ben anlamadım. Güvenlik çantısı anasını da anlattı baştan sona. Onu da hep dizlerini öfeleyerek Bir daha pas attığınız için belki radyosunu yeni açanlar için bir daha mı anlatsam? Kaçıranlar yok, için Yok daha Yok yeni... zaten herkes yeni anlatmış. Sen onu güvenlik yeni, yeni anılarım açmış. diye şey yazsana. Güvenlik kitap. anılarım güvenlik caddesi anıları da olabilir. Güzel. Ege Kayaca'nın bitmek bilmeyen güvenlik evet. caddesi anıları. Neler oldu neler bitti? Sağdan soldan haber geliyor mu Oktay? Yollarla ilgili falan filan. Oktay Yok. Oktay bu arada interneti nereden buldun? İnternetimizi Edge teknolojisi ya da 3G teknolojisinden faydalanmaya çalışıyoruz. Bravo. Tebrik ediyorum. Hmm. Bağlantının boyu 3, 3G, 3G olabilir. olabilir. Evet, dün biliyorsunuz neyi biliyorsunuz hiçbir şey bilmiyoruz. Gündem, gündem çalkalandı. Ne çalkalandı? çalkalandı? Ülkece nefes aldık dedik. Nefes işte. aldık hakikaten. Bir darbe girişimi daha. Çünkü daha atlatıldı. öncesinde ülkemiz Bir şöyle diyordu. Ne sefa alamıyorum, ne sefa alamıyorum diyordu ülkemiz. Ama ne oldu? Dünkü e, yüce divanın iptal edilmesi. Hayır. hayır. hayır. Onlar hayır. tamamen gündem değiştirmek için. için algı operasyonu kapsamında yapılan şeyler. Dün esas lütfen yani onu görmezden gelmeyin. Yabancı futbolcu düzenlemesi yapıldı. Abbo, haberimiz ya, yok ondan. Ya açtı. Işte, Bundan e, sonra bir de Reza Zarrap yeni uçak aldı. Neler neler oldu? Tabii Hadi canım. canım. Tabii Hı -hı. 48 milyon dolara canım öyle bir atladı. Acaba bir... uçaklara kış lastiği diye bir şey var mı? Var. Onlarda ben uçağı mı kış lastiği Uçak ticari araç ya. Ne özel uçak canım? Keyifli mantıklı. Evet. Ticari ise eğer kesin almak zorundasın. Ben alma mı herhalde ya? Ben zaten yazın çeşme gitmek için kullanıyorum Apronda yani. dersin zaten park halinde duruyor Aprondayız efendim Yetişemiyoruz, hiç, hiç, hiç, hiç yetişemiyoruz. Uçağı olan adam da evin oraya kadar getiremiyor değil mi uçağı Hiç ama istersen havaalanı getiriyor. yakınında oturabilirsin Niye canım John Travolta'nın vardı kendi pisti. Bak dikkat ederseniz uçak sahiplerini sahipleri? Hep gazete haberlerinden biliyoruz Çünkü, Çünkü evinin önünde çekemiyorsun Çekiyor işte John Travolta çekiyor Adam ol da pardon John Travolta ol da John Travolta'nın önünde... uçağı vardı değil mi doğru Hayır havaalanı da var kendine ait eğer çok merak ediyorsan, evini. O John F. Kennedy o senin dediğin. Havaalanı olan. Havaalanı olan John F. Kennedy var. Bir de Bay Esenboğa var. Muammer Esenboğa. Ee, bizim tadımızı Dikmen'de de yolda bırakmışlar da Dikmen evde ne? de biliyorsunuz elektrik olmadığından bir Olma lazım şar şar ne, ne Şarjı yani. bitiyormuş. Ben bir arayayım durumu öğreneyim. Siz de bu keyifli sohbete devam edin. Arayıp durumu öğrenin. Ne yapacaksın Ege, var. Afet Sen merkezini şey arayacak. Reklama, <gülüyor> reklama gir. Reklama gir. Ne yapayım abi şimdi? Biz de merak ettik. İstersen, dadının, durumunu mer istersen, da, da, dadının durumunu merak. Kadının durumunu merak ediyoruz. Sevgilininiciler şey dadı ile ilgili son gelişmeleri Bizi az sonra elektrikli istersen şey Onu yönlendir istersen. Modern sabahlar about Bundan sonrası Yaman Şarkı'nın Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Karlı bir gün, canını sıkkın olabilir ama hiç dert etmeyin. Çünkü Modern Sabahlar'da size her zaman sürprizler var. Benim için de sürpriz oldu. Oktay Demirci ve Fahri Öğüş'ten keyifli kar sohbetleri. <gülüyor> kar karakteristiği ve, ve anılar. Anılar ve de güzel tarafı içinde türküler de var. <gülüyor> Şarkılı türkülü bir programa hoş geldiniz sevgili dinleyiciler hakikaten. Bir... Şimdi bugün toz kar yağdı. Onu öncelikle <gülüyor> dur, dur, bahsedelim. Daha <gülüyor> hemen girme. <gülüyor> hemen <gülüyor> girme ya. Bu dur, güzel sohbeti. De başlama. Dört dörtlük bir hale getireceğim ben şey size. Var. Şimdi sevgili Yalnız sen de o arada şey yapmayı unutma unutmayın. Şeyinizi koyun. Bu keyifli sohbeti dinleyin. Ben sandalyemi çekeceğim. Mutfakta yaptığımın aynısını. Sen telefonun yanına al. Elektrikli idare. <gülüyor> <gülüyor> Ed <ev> açın. <gülüyor> bir şeyleri ara sen de. Tamam mı? Kar Sohbetleri. <gülüyor> <gülüyor> Hayır sen başla. Merhaba sevgili abi. dostlar Bir kar sohbetlerine daha hoş geldiniz Evet yeni yılın ilk karı yağdı Ama nasıl yağdı değil mi? Vallahi Değerli bence... kar uzmanımız e, Metaloloji mühendisi Oktay Demirci <gülüyor> Kar uzmanı dersene, sensin Metaloloji değil Metaloloji onu bir kez daha Aman düzen... dikkat diyoruz Aa, Bir tane daha metaloloji mühendisiyle tanıştım ben oh, Çok enteresan Be Abdülkadir Selvi Selvim, Evet <gülüyor> Dün Salon'a mı geldi o? Yo. Ben dün ilk defa gördüm Abdülkadir onu, onu bana gönderen röjim mühendisi artık. olduğunu. Oktay sizden kimler Ahmet kim? Davutoğlu da Konyalı. E valla hakikaten siyasetin Resul. içinde. Oktay yani Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'li. Yani eğer öyle düşünecek olursak, herkese herkese ortak yönü var. Ortak bir payda da buluştunuz. Helal olsun. Neyse konuyu dağıtmayın. Kar sohbeti. Evet, lütfen. E, sohbetlerinde... sohbetlerinde... lütfen. Kar sohbetlerinde bize biraz anlatır mısın? Lütfen kar sohbetlerine siyaseti bulaştırmadan, siyaset gündeminden uzak, apayrı, keyifli bir kar sohbeti. Evet, e, Oktay, e, kar yağdı. E... Bakın. <gülüyor> ben belgelerle konuşuyorum. Ama yani Dün... programımızda Abdülkadir Selvi bu taklidi yapılmayacak diye ben... Yap, yok, yapmadık zaten. Yapılmayacak yani, hadi, kar ya. Kar sohbetleri ya. Yani ben şunu gördüm bugünkü karda. Sevgi mi gördün Oktay? Hoş, Hoş göreyim mi? Dün akşam saatlerinde e, başlayan kar yağışı... Bak, karakteristik kardan bahsedecek sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Aman. Sohbetin en heyecanlı yeri. <gülüyor> Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı e, inceden inceye e, yağmaya başladı ve yağarken ben fark ettim zaten. Şöyle bir havaya baktım. Çok karakteristik yağıyor dedin orada. O lafın var senin. Çok, Oktay, onu çok karakterli. Cık, karakterli demedin karakteristik. Karakteristik. karakteristik. karakteristik yağmaya başlayan kar sonra e, karakteristik bir <gülüyor> bir büyüdü yani. ve e, ne oldu? sıkı bir şekilde gece boyunca zaten e, uzmanlar da diyorlar iyice biz... ince yağdı ben ben onu görmedim zaten karda böyle... biz karakter ararız diyorlar hakikaten de karaktersiz kar nasıl insanda karaktersizlik mesela bir önceki gün yağan kar da öyle bir karakter gövü ne oldu hemen ne oldu bıraktı kendini dılp diye, Lıp diye kendini. bıraktı kendini eredi gitti ama, ama... dünkü ka dünkü kar <gülüyor> yanımıza kar kaldı dünkü kar yanımıza kar ama ne oldu o kar yağdı, yağdı yağ o karakterli kar <gülüyor> sıra, yağdı sıra. Ondan sonra ne oldu yere böyle ...arabaların üstüne düştüğü zaman... ...erimedi. ...o konuda senin bir fahim... Bir Şimdi şey e, sevgili Oktay... E, ...nakıs derecelerde... Evet. ...nakıs derecelerde... E, ...kar yapısını... ...böyle bir pudra gibi... ...bir... Allah ...adeta Allah. bir fondöten gibi... Allah Allah. A, ...adeta bir... ...adeta yani Ankara'ya... ...bazıları diyor gelinliklerin... ...hayır... ...makyaj yapıldı. Ya hayır olur mu? Kar, kar kardır ya... ...kar yağdığı zaman kar... ...hayır... ...bazıları hayır. der ki... ...kar kardır... ...hayır... Sevgili Senin karın ayrı. Bu sohbet devam edeceğe benzer. <gülüyor> <gülüyor> Toskar hani demedin Fahir Toskar? O en son diyeceğim pudra gibidir şeydir, buna Toskar derim. E, Kesirme darbe yapmasın izin gelin? Sen niye programı sürekli sen darbe yapıyorsun Sen niye ince yapıyorsun? ince kar derken sen incecikten bir kar der? Türkçüleri dinleyicileri o kadar müsadesi vardı. Sen müsaade etmiyor Pardon kardeşim bu kadar müdahaleyle bu Arbeye, program darbe, gitmez yapmaz yani. Abi darbe bırak mı şey yapalım? Oktaycım. Nerede kaldım? Lafını balla kestim. O kar arabanın üstünde düşüyor. Şey niye tut, niye böylece şey yolda? İnce ince yağıyor dedin ya. Heh. İncecikten bir kar yağar ağlar Elif'te. Elif <gülüyor> diye. Fahir bir de Münir Adile Naşit tiplemesini <gülüyor> de buradan geçer misin? Onun programımızda yapmıyoruz. Çünkü dramaya ben. döner program. Drama olsun istemiyoruz. Biz keyifli kar sohbetleri. Ben de onu anlamadım. Ben onu anlamadım Sanki... Fahir. Onu anlatsana Münir Eskul Adile Naşit şeyini. Bir anı mı o? Yok onların bir filmi var ya. Hangisi? Kızları var. Elif küçük yaşta mı? Genç yaşta kaybetmişler. O şarkıyı çok severmişti. Adile Naşit yatalak pozisyonda Münir Eskul'da başında. Ne kadar severdi değil mi? İncecikten bir kayay diye İçimiz parçalanmıştı. Aa, hiç ben ben hiç hiç film... Turşucu mu bunlar? Yok o turşuculuktan önceki dönemde. Sonra Becik zaten. filmi? Yok değil. Bu tamamen bağımsız, hür bağımsız film sinema kuşağı <gülüyor> <gülüyor> Orada izleyebilirsiniz. Bir de biliyorsunuz canım kardeşim o da ayrı bir konudur. Ee, evet onda da mı var kar? Onda da kar değil bir kış da geçiyor. Kışta, tabii. Paltosu, kış sahnesi vardı. Kış onları. sahnesi var. Evet. Kış sahnesi var. Orada da biliyorsunuz babalarız e, kötü bir alışkanlık olan sigarayı yatakta şey yaptığı için. Yanın dumandan zehirlenmek suretiyle Vefat ediyor, öyle de kaybediyoruz Evet sohbetimiz <gülüyor> Sohbeti <için> Sonuna geldik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir kar sohbetinin daha burada sonuna geldik Yeni karlarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın Bu ne ya bu çalan Bu çalan ne ya ne Şey bu? ya bu Enstrümantal müzik işte <gülüyor> Hayır orada ki enstrüman, <gülüyor> enstrüman ne, ne? Orada Viola şeye mi? geçti Viyola'ya geçti Viyola değil mi Ege evet, Kayaca'nın bu sene başlayacağı enstrümanın adı viyolaymıştı. Vicihinin olduğu değil mi diye sormuş. Bir e, kız evden kaçmış gibi yapıyor. Hani dolaba saklanıyor. O yok, değil. Yok onda ya. değil. Vecihin'de ölen değil. çocuk yoktu. Vecihinin Vicihin Yok canım onlarda hiç öyle şey yok. Dramaya döndürmeyin diyorum. Onlar bildiğinin neşeli günler ya. Lütfen. Doğru. Çok güzel bir program oldu ya. vallahi yani Keyifli e, sohbetti. keyifli. bir özel kanalım olsa başına seni geçiririm. Ve de ben de sana turizm hür bağımsız filmler kuşağını çok isterim. Diyeyim. Pazar gecesinde var hür bağımsız filmler kuşağı. Onu kime şey yapabiliriz ya? Bir tane kuşağımız hazır efendim. Onu, hayır onu bir sponsoru olsa hür bağımsız sinema kuşağına. Hoş geldiniz. Şey, ona da bir mı? müzik şey yapabilir misin? Hür bağımsız filmden kuşağında. Eskiden bir vardı ya hür bağımsız sinema <gülüyor> kuşağında. <gülüyor> bir müzik hayalleyebilir misin ona? Hayır. Hayır hayır o değil. <gülüyor> Onları koyma. <gülüyor> Onu <da> değil ya. <gülüyor> hür, Eskiden <gülüyor> vardı ya hür bağımsız sinema kuşağı. Ha. <gülüyor> Portakal Mavi portakal suyu İstanbul kaç dakikada Beyaza bürünmüş olabilir 40, 40 Gelinliklerini 45. giymiş anlamında mı Bravo Fahir 3-3.5 dakikada bere, beyaza bürünmüş Avrupa yakası mı Asya yakası mı Kompil Kompil diye açıklama yapmış Ne? Yetkililer <gülüyor> Kompil beyazlara büründü diye Aman ne kadar güzel ya İstanbul'da sanki o gelinlik değil de kro bir beyaz takım elbise gibi duruyor Üstelik de yanlış sezonda giyilmiş. Hakikaten fedon gibi. vallahi hani yaz sezonu biraz kaldırır beyaz ceketi krem ceketi de kışın ortasında krem ceket harikaten kırı durur. Ankara'daki durumu Tuğba Hanım e, bildiriyor. Swite ile bildirmiş. Tipi var okullar açık yollar kapalı tüm mahallenin elektriği kesik sokakta köpekler Nerede oturuyormuş o? Nerede oturuyormuş hanımefendi? Sokakta hanfendi? köpekler oluyor. Yazık ya benim bu sabah Bizim mahallede aklıma... de elektrikler kesik kombiler Bizim yanlıyor. Mahallet, Karımın, ne şarjı ne ne ya. ne Karımın şarjı bitti ya. Karımın şarjı bitti diyen yani Ege Kayacan ağlıyor yetkililere Çünkü sesleniyorum. <gülüyor> Zamanında şeyi sevmiştim, Japon işi filmini çok sevmiştim. Şarjı Oradan. karısı kocasına ne mesaj vermeye çalıştı? Oktay çok or, güzel or, magazin bu, programı. Yeni televizyon kuruyorsun diye ben format şey yaptım Aa, burada. Hakikaten magazin programımız da hazır ya. Oktay Demirci'de magazin. Sen de şeyleri verirsin artık. Anılar köşesi. İşte <gülüyor> güvenlik kanunları, güvenlik kanunları şey olur, şapka anısı olur, araya nusret espresisini de atarsın. Vallah, kaynar gider program. <gülüyor> Vallah çok iyi. Hangi bir muhit demiş hanımefendi, öğrenebilir miyiz? Muhit dediniz <gülüyor> egebe çok güzel. Tuğban mı? Evet, Tuğban Muhitiniz neresi? Hangi muhit? Soralım muhit, Ve de dersini? elektrik arızayı aramış. Ben yayındayım, arayamıyorum çünkü bir dadıyı aramak için. Yayını ara Tek verdim. bir daha yaparsam olmaz. O sen yayını ara vermedin. Yayına resmen darbe yaptım. Darbe, darbe yaptı. Senin bu yaptığın Kumpas darbe. Kumpas darbe miydi sizce? Vallahi Kumpas bizim... mıydı darbe miydi yaptım? Oktay'la konuştuk. Bence... Oktayla... Tam... Oktay'la bir dakika özür dilerim. Ben... Oktay'la konuştuk. Ama bana da söz vereceksiniz. Üzü. Vereceğim şimdi. vereceğim. Biz yarın öbür gün bir yere gittiğimizde bir sohbet olur. Bize bir yayında başınıza gelen ilginç bir anıyı anlatır <gülüyor> mısınız sorusu geldiği zaman bizim ilginç anımız belli. Ekek Kayacı'nın dadıyı aramak üzere yayına darbe yapması İlginç midir? Onu bakılır. <gülüyor> yani onu artık izleyici, dinleyici karar verecek. Ama buna da darbe değil mi? Ve de, yemiyorsa... de böyle benim aramam lazım diyerek nasıl yani yemin ediyorum. Hayır bir şey söyleyeceğim bu tam darbe değil. Darbeden girişim... sonraki duruma hazırlık da bence biraz da dayıginin yaptığı. Yani... Bu ya yani, adama şey diye mesaj geldi zamanında. Filistin Reşmen onu hazırladı yani. Filistin toz duman diye mesaj geldiğinde bile böyle paniğe kapılmamıştı. Ortalık toz duman diye mesaj <gülüyor> bana geldi. Öyle mi? Evet. Filistin yanıyor ortalık toz duman. Sen de anıları karıştırıyorsun Fahir. Ay evet, Fahir ya. O kadar çok biriktiriyorsunuz Zaten ki. Zaten dört tane anımız var. <gülüyor> Çıfıt çarşısına döndü valla. Yani onlar karışıyor. Sevgi dinleyiciler. Dözri mi? Dözri mi çalıyorsun? Şimdi... Aha. Şu anda hürbamsız hür hür filmler. Hürbamsız filmler. Hürbamsız filmler. Hürbamsız Linda Hohenstad. Ehın Nevil. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo turası. Modern Sabahlar devam ediyor yeah. sevgili sanatseverler. Karda kışta, yolda yokuşta, zor durumda olanların yanında Modern Sabahlar. Evin ne gibi kardan... bir var onu ben anlayamadım. Yani şey gibi. Moral bir, bir motivasyon. Moral motivasyon. Bazıları da üşüyor. Başkaları da işe gitmiş. Bir tek ben değilim. Başkaları da yollarda sürünmüş falan filan bir gibi Bir tek Hissiyat ben da. yalnız hissetmesinler kendilerini diyoruz. Şimdi diyorsun. mesela normalde 8.30'da gelecek okul servisi kaçta gelmiş? 9.20. 9.23'de gelmiş mesela. Bak nasıl diyorum. Yani 3.30'da işte dakika hatam şey. vardır sadece benim. Bu hava biraz daha şey mi? Bu hava böyle devam edeceği benzer Oktay Bey. Hmm. Böyle bir sinir trafikte sinir yapan hava mı yoksa e, daha gördük ya adamı var. nasıl fırladı. işte o adamın Oktay kendisi... da hemen cama açtı bakalım ne konuşacaklardı. A Bizim yanımızda bir adam arkasındakine bağırmaya başladı. Bir dakika bekle sen ölür müsün diye. Ondan sonra arabadan indi. Oktay da hemen camı açtı. Yani orada ciddi bir şey olsaydı ben beyefendi lütfen falan yapacaktım. Ondan Zaten mı? Ben de rahat abi, duyalım sabah diye. Sabah sabah köründe niye kavga ediyorlar? Yok. Üstelik. Adamın baktım sonra iyi giyimli bir bey indi. Hı. Öteki adam da camı açacağı yerine paniye kapılıp camı kapattı. İyi giyimli beylerin siniri yaman oluyor. Vallahi hiç ortada da sinirlenecek bir şey yoktu yani. Vallahi geçen gün sırf ben pap papyon taktığım günü hatırlıyorsunuz çocuklar. Hatırlıyoruz. Evet yılbaşıydı. Son günüydü. Evet. O yani sanki papyon taktığım için... Adeta suçluk olma geldim. Abi bir gören papyonu gören böyle bir artist hareketler. Trafikte mi? Trafikte böyle bir şeyler. Herkesin eli kolu bacağı ayrı ayrı oynuyor. Bir no. insan sihirbaz değilse ve sünneti olmuyorsa bence papyon takmamalı. Bakayım. Niye evlenmiyorsa? Güzel bir savunma yaptı Fahir. Yani, gerçekten çok güzel bir savunma Belki sihirbaz olduğu için evlenmemiştir. Yo sen yakıştırmadın mı Faire papyonu? Ben çok yakıştırdım valla. Ben yakıştırdım ama e, tamam. habire bekliyorum. Ağzından bir şey çıkaracak, kağıt soracak. Nerede senin kağıdın, bu muydu kartın falan e işte diye. İşte o zaman sünnet çocuğu Hiçbir olarak Hiçbir numara olmadı. Yani senin beklentin yanlış. Benim söyleyeceğim var. şu, Ankaralılara tavsiyem Papyon'la trafikte gezmeyin. Başınız her an derde girebilir. Efendim. Efendim zira <gülüyor> sinirimiz şey oluyor. demiş. Ondan sonra e, Dinleyicilerimiz o, ne yapıyorlarmış Oktay bir sorsan onlara Dinleyicilerimizden hiç ses seda yok <gülüyor> Zira biliyorsunuz, Neredesiniz i̇nternet, ne yapıyorsunuz sevgili in, dinleyiciler İnternet Etmeden yayınımız fantuş Yok internetimiz e, ulaşılabiliyor Biraz yavaş geliyor ama ulaşılabiliyor sevgili dinleyiciler, Aman, ne Geç olsun ne güç diyorsunuz? olmasın değil mi hmm, Kış lastiği taktırmamakta kararlı mı diye soru gelmiş İpek Hanım'dan Evet aracımı ee, kullanmayacağım zaman sonra... niyet lastik taktırayım diye bir kez daha evden çekiyorum. alınmaya Erdoğan Bey şöyle yazmış baş... evinden aldırırım beni diye tehdit ettiler çok hoşuma gitti çok sevindim <gülüyor> ben yolun en sevdiği den. şey valla yarın öbür gün bunu tehdit şey diye tehdit etseler seni evinden alırız diye oğlum ben... kadar çıkarım isterseniz de <gülüyor> hiç siz zahmet etmeyin o kadar Erdoğan Bey başkent virgül şu an kara gömüldü diye yazmış ee, herhalde. Anlaşıldı mı? Onu anlaşıldı. An, ha şu an, şu an, virgül, koma, kara ya. gömüldü diye. Kara gömüldü. Şöyle de diyebiliriz. An, tre, itibariyle. Kara teslim. Bu arada nasıl? arkada çalmakta olan şarkıyı öncesindeki sıkıcı eseri tercih ettiğiniz için teessüf etmiş bize Zeynep Hanım. Efendim olur mu? Üzerine konuşmak için mi demiş? Hayır efendim olur mu? Olur mu? Tekrar, onu Tekrar tekrar, tekrar çalacağız. Tekrar baştan baştan alacağız onu olur mu? Sizi hiç teessüf ettirir miyiz biz? Kimse lütfen bugün kimse kimseye teessüf evet, etmesin. Evet hakikaten bu teessüf kaldıracak bir günde değiliz. Evet ülkemiz rahat bir nefes aldı. O yüzden lütfen herkes birbirine teessüf Rahat et. Belki de, de kar yüzünden Yüce Divan'a göndermediler. E tabi yani, yani şimdi ben mesela sabah bürgeli konuştuk yollamayalım dedim çocuğu okula. Bence kar, Aynı şekilde bu da kuştu Dört Bakan nasıl gitsin Yüce Divan? Bence kar yağmasının gündemi değiştirmek için yapılmış bir oyundu bu. Bence de algı operasyonu. Esas burada dikkatimizi bence kara vermemiz lazım. Algı operasyonu mu diyorsun? Opta? Algı operasyonu. Teşekkür da ederim evet. onu bir yerde demen gerekiyor algı operasyonu. Şimdi ne oldu aklandı mı Dört Bakan yoksa soruşturmaya gerek Gerek kalmadı. Gerek ortaya Yok bir, bir daha oylama yapılacak. Aklanma genel yok değil mi? Genel kurulda. Genel kurulda. Yani yok. Genel kurul bir şey olmadı. Bıraktılar aynı sonucu. Biz karışmayız genel kurul. Ha soruşturmaya gerek yok ya. dediler değil mi? Bizce bir sıkıntı yok ama sizin gönlünüz razı olsun bir genel kurulda da bir oylama yapıl. Gönlünüz yani. olsun yani. Genel kurul <gülüyor> dediğinizde <gülüyor> meclis mi? Meclis, meclis. genel kurul. Mecliste o perdenin arkasında mı oy verecek peki milletvekili? Yo. Aleni... Gizli oylama olacakmış da ne kadar? Ne kadar? Gizli oylama, alieni soruyoruz. Ne soruşturma. kadar gizli <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten yani. Niye? Perdenin arkasında oy verilirse kamera mı konacak? Nasıl? Ki? Senin şüpheler ne yani? Yo daha önce de böyle bir şey olmuştu ya. Dedim hemen faer... listeler yapılmıştı. Ha. Şu şu galiba şu vardı falan filan diye. On nasıl anla? On nasıl anlaşılır? Gözünden. Ben öyle verdim oy. <gülüyor> Yapan adamın öyle vermediği anlaşılır. Tabii canım ya orada çünkü artık beden dili işin içine giriyor. Beden dilinden de yani herkes Usta anlar. İşte siyasetçi anlar yani. O biliyorsunuz e, True Lies diye isim geliyor ama böyle Light to me. Light to me. True Lies <gülüyor> veya Light to me. True <gülüyor> Lies. <gülüyor> <gülüyor> true Lies de güzel bir dizi ismiymiş <gülüyor> Bence ]alnız. de bak televizyon olursa yarın bir gün ona şey yapar. Ee vallahi şu televizyonu, televizyonu kurduracaksan çok... yemin ediyorum bak, projeler akıyor ya. Programımız yani. hazır. Magazin programımızın <gülüyor> ismi yok. Hür ve Bağımsız Filmler Kuşağı var. O çok güzel. Ona her gün koyacaksın. <gülüyor> magazin programına isim buluruz canım. Ne olacak? Mega Magazin. Mesela hangi gün yayınlanacak? Her gün. Her gün pazar keyfi. <gülüyor> Her gün yayınlanacaksa çünkü bugüne kadar pazar keyfi diye magazin programı oldu da perşembe yayınlandı mı hiç? Vay. Hiç. Yok, özgün bir proje. Bence de çok özgün. Vallahi çok güzel. Bugün çocuklar. Eee umarız Fulya da ulaşabilir bize ulaşabilir. Onun da şey var. Biz biraz ne yapıyoruz? Bugün uzatalım mı? Açma gelme, gelme yapalım bu videomuz. Güne açma e, gelmeyecekken burada şey yapalım. Birbirimize ee, sokulalım. Ama vallahi dinleyicilerimizi ben merak etmeye başladım. Acaba sesimiz gitmiyor mu ya? Dinleyicilerimize mi? Hı -hı. Gitmiyor galiba. İnternetten dinleyen dinleyicilerimize. Hı -hı. İnternet Naresin. değil de sokaklarda olan veya sokak da... sokakta Kimse olan dinleyeyim. adamın radyo dinleyecek hali mi var. Dört gözün açmış bir şekilde nerede hangi araçta yola giden hangi dinleyicilerimiz. Şey Arabalan din. İşte onlar yola dikkat ediyorlar. Evde olanların zaten elektrikleri kesik. Nereden? Pilli radyosu eğer yoksa pilli radyosu ki bence... Telefondan yani... dinlemesinler şarj sorunu yaşanabilir. Efendim? Şarj Efendim şarj sorun zaten yaşa. üç kişiyiz şarjımız bitti. Ne yapacağız? <gülüyor> Sıkıntı yok. Full ben, kadro geliyoruz. Vallahi ben ciddi ciddi merak etmeye başladım. Evet, yani o zaman güzel. şey yapalım. Bir e, sesse daha yok. Sen bir taraftan da Otlu'dan nasıl döneceğimizi merak et Oktay istersen. Dinleyicilerimiz bir yolunu bulurlar, bir onlar kendilerini kurtarır, sen kalırsın. Onu bir, onu bir şekilde buluruz. Hiç Arkadaşlar, şey o konuda içiniz rahat olsun, müsteri olun. Ben sizi en yakın taksi durağına kadar ellerimle götüreceğim. O zaman robot dünyasına girelim mi Heh. biraz? Gir be, gir, gir. Vallahi Oktay. Robot dünyasında çeşitli gelişmeler var. Daha önce de biliyorsunuz konuşmuştuk. Gelişmeler olmuştu. <gülüyor> Çok konuşmuştuk. Bilim insanları robotları eğitirken YouTube izleteceklermiş. Çok mantıklı, çok mantıklı. Ben bile YouTube'dan çok şeyler öğrendim. Robotların çeşitli teçhizat eş eşyaları kullanmalarını Hı. sağlamak için Hı -hı. YouTube videolarını izletiyorlarmış. Ve anında çünkü robot beyni şu anda neydi? Fotoğraf <gülüyor> makinesi gibi. Fotoğraf makinesi doğru. Görsel o hafızaları çok kuvvetli. Ben Eserim. hep şeye özeniyorum. Bu Fifth Element'te şey vardı ya. Kız böyle bir video izleyip bütün dünya tarihini 15 dakikada öğreniyordu. Hı. Hamburger yeğen. Multipass. Onun gibi bir şey istiyorum ben. 15 YouTube'dan mı? bütün dünya gözlerim kırpa kırpa. Ama ne kırpa. kadar üzülüyordu ondan sonra hatırla onu da. Bazı sahnelerde ağlıyordu Yük, canım. Yükleme olur. Ama orada YouTube'da o zaman şey yoktu. Mehmet bilin salam yedirmesi sahnesi yoktu mesela. Onu seyredince de neşesi yerine gelmez Fifth mi? Fifth Element'te bir şey olsan sen yani o kız gibi mi olmak istersin? Fifth Element olmak isterim. Yani sevgi miymiş? <gülüyor> <gülüyor> sevgi miymişti yani <gülüyor> istedikçe? <gülüyor> şey. Fifth Element Nuri olmasın isterim. <gülüyor> Sen Fahir, Fifth Element'te bir şey olsan... Çünkü iki hafta önce Kramer Kramere karşı konuştuk <gülüyor> yayınımızda. Evet. Bugün o zaman de... benim takma ismim artık Fifth Element Ege olsun. Yo, yani ben... Senin Fifty Fifth Ege'ydi. E, tamam oradan geçti. işte. Olmaz, Fifth daha zayıf olmaz. olmaz daha İstiyorsan Kramer Kramere karşı Ege kayacaksın olur Bana yani. Bana çocukken hep Fifth Element Ege derlerdi. Fahir, <gülüyor> sorunumu ve sorunumu yeniliyorum. I see dead people. Ne oldu? Yayında sessizlik bile olmadı. Fifth Element'de değil mi o? I see people diyen çocuk. iblis. O, senin o dediğin çocuk dediğin daha doğmamış da o zaman ya. Bir üstü. Six, six, <gülüyor> six Sense. Six Sense'di. <gülüyor> bir sonraki film. O beşinci tamam, o Tamam Fifth Element, altı. Six Sense ve daha neler neler. And seven Psychopaths. Fifth Element'de ne olmak isterdim? Valla Fifth Element. Orada radyocu vardı hatırlarsanız. Tamam ne o radyocu olurdum ya. Ve <gülüyor> eski olarak... eski radyoçun diye dolaşır. Karakçılarda dolaşırdı. Orada radyoçu muydu o şey yani, olan? Tabii can. Chris, Chris rak mıydı o adam? Chris Tucker. Chris Tucker. O Tabii radyoçu. Eski şehirde beyazlı program yapmış <gülüyor> radyo programı. <gülüyor> yani hepimiz yaptık abi Bunu biliyoruz yani. Lam ve Jim yok. Lam ve Jim. Zil Lambecim diye çok güzel bir şarkı var Zil Lambecim Bu bahçede Satışta olan uçaklar köşesine geçelim o zaman Hay hay Robot konusu çok rağbet görmedi evet. Efendim zaten 3 <gülüyor> <üç> kişiyiz Kırrol'un <gülüyor> efsane ismi Neyin efsane, efsane ismi? Rock'n'roll'un efsane ismi desem size. Tina Turner. Ay o babaannesiydi. Ama rock'n'roll'un efsane ismi. Elvis the Presley. Bravo. İki jeti satlığa çıkarmışlar. Aa, o zamandan kalmam mı? İki evet jetini. E, Bitikini şey şey ona şey, jet denmez ya. Bir tanesi anlamadım ben ikinizin ne dediğini. Ona yani jetlenmez eski adam ya. Evet. Jetleri de eski eskidir. Şimdi... Mesela Reza Azerrab'ın jeti olsa ben onu almayı alırım. Ama yani şöyle oluyor. Şimdi <gülüyor> Eski arabalarda kıymete biniyor da eski uçaklarda yani 70-75 model 98-2000 model olsa gene alınır Oktay. Şimdi anladım. Beverly Hills'teki ee, bilmem ne müzayede tarafından açık arttırmayla satışa sunulan Lise Marie ve Hunt Dog 2. Yani Hunt Birine kızının to. ismini vermiş Birine şarkısının ismini, vermiş. ismini vermiş Çünkü ama... Kayaan da ne demişti En güzel bestem diye Kızını Best göstermişti açar. Açar. Ee, Bu jetler e, ayrı ayrı satılmayacak Aman dikkat <gülüyor> diyoruz <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Ayrı ayrı <gülüyor> ve tek tek almak isteyenler Maalesef diyoruz efendim e, Jetler için 10-15 <gülüyor> milyon dolarlık Satış fiyatı öngörülüyor Ayrı ayrı satılmıyorsa hayırlı olsun. Yani 20-30 milyon İyi hayırlısı Doğru. olsun 20 ile 30 arası giderse. Nerede müzesi ya? Şeyde, ee, neydi o ya? Tennessee. Evet, Memphis. Evet, doğru doğru doğru. Tennessee Memphis. Memphis Tennessee. Neydi oranın bir şey? bir, bir şey vardı. Memphis. Graceland. Graceland. Graceland. Graceland diye geçer. <gülüyor> Graceland belediyesi çalışıyor. Ya bir şey soracağım galiba kar bizde bir çene şeyinde bir şey yarattı. Bir, bir tuhaf bir şey hissediyorum ya. böyle Bir enerji mi hissediyorsun Fahir? Evet bir aura bir değişik bir de... Elvis Presley 1975 <gülüyor> yılında aldığı jetini Delta Hava Yollarından almış. Geliyor. Bu da sana. Sevgili dinleyiciler İnkabos'la devam ediyoruz. İnkabos. Lisanslı geniş romance. bir yatak odası, toplantı salonu ve pek çok televizyon sistemine sahip <gülüyor> Ekspresli, evspresti. sahip çıkmak mottosunu yazdıracak şekilde kırmızı, mavi, pembe boyadır. Fotoğrafları takdirinize sunuyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Radyo Tülesi'nin Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler etmiyor aslında. Şu anda ofis kaçkını olarak sizlerle birlikteyiz. Merhaba ofisten kaçanlar. Ve Merhaba. Ofise Merhaba. Merhaba. Merhaba. Ee, zorlu bir ofis gününde yeniden birlikteyiz. Bugünün en korktuğum şeylerden bir tanesi de Facebook'ta, Instagram'da sağda solda kar fotoğrafları. Etrafımız bembeyaz. Bir de böyle bir uzaklaşalım diye bilgisayara bakacağız. Orası da bembeyaz olacak. Lütfen Mayolu falan fotoğrafları varsa. Ay valla koysunlar ya. Tekne gezisi. Ayak fotoğrafına bile ben lazım. Ayak fotoğrafı havuz kenarında ayak fotoğrafı. Akşamın tadını çıkarıyoruz diye sahilde çay içen adamlar, efendim bir güzel bir Aynen balık sofrası. Aynen abi. Hakikaten bugün içimizi yazacak görüntülere ihtiyacımız herkes var. Herkes de şeyde, esas orada değil de burada çok var var. Esas o değil de yani burası inanılmaz karlı. Hmm. Ee, nispeti yaparcasına koyuyor fotoğrafları. Lütfen her yer eşit, her yer e, hür bağımsız filmler kuşağı. Lütfen Olca ona... Yağmur demiş ki Yaşam Kent'ten 100. Yıl kavşağında bir saatte geldik, bir yandan sizi dinliyoruz. Araba kullanırken yazıyorum bunu demiş. Aman dikkat diyoruz. <gülüyor> Olcan Yağmur'a Yizem Hanım demiş ki sesiniz geliyor. Arabadayım 3G çekiyor demiş. Anladığımız kadarıyla Efendim, arabadayken 3G, yazıyor. 3G, aman dikkat diyoruz. Özellikle arabada yazan dinleyicilerimize aman dikkat diyoruz. Ee, Yaprak Hanım da demiş Ankara'da hususi araçlara da kış lastiği zorunlu. Cezası 77 TL. İyi. Park halindeki araca ceza kesilmiş mi diye soruyoruz. Aman dikkat diyoruz. Ve Milli Piyango talihlilerinden biri daha çıktı. Ya, nereden? Çok garip bir haberle beraber karşımızda dilerseniz ona bakalım. Denizli'den. Denizli'nin Çal ilçesinde 21 yaşındaki minibüs şoförü Murat Alişan'a Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde... Aydın'dan aldığı çeyrek bileti Büyük İkramiye'nin isabet ettiği bildirildi. Ha, demek ki Aydın'daki iki talihli'den bir tanesi aslında Denizli'li hmm. yer. Doğru. Ee, ben bu müsaade ederseniz bütün haberi okumak istiyorum. Lütfen oku. Okay, Vaktimiz yani bol. Dosya. Bunu bastırıp sonra dosyamıza koymak istiyorum. Lütfen. Bu zaten bizim Espri Bankası'na gider. Murat Alişan'ın babası, oğlum gerçekten çok şanslıymış dedi. <Gülüyor> Akkent mahallesinde yaşayan Şükrü Alişan Babası galiba bu. Şükrü hı hı. Bey. Değil mi? Murat Alişan talihliydi. Evet. Gazetecilere yaptığı açıklamada 21 yaşındaki oğlu Murat Alişan'ın Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için aydından aldığı fıkkı fıkkı numaralı çeyrek bilete büyük ikramiyetin isabet ettiğini kaydetti. Alişan'ın kardeşi Mahmut Alişan, amcasının oğlu Sait Alişan ve bir banka müdürüyle sabah saatlerinde Milli Piyango merkezine gittiğini e, baba Alişan şöyle konuştu. biz <gülüyor> <Minim> <gülüyor> şoförlüğü yapan oğlum 20 N-R Aman dikkat diyoruz. 20 <gülüyor> Nazilli Rize 160 plakalı minibüsün plakasını Biletin son 3 numarası olarak seçmiş Aaa çok güzel Yalnız dikkat ederseniz bu sene piyangodan Hep şoförler faydalandı Nasıl, nasıl bulmuş o bileti Diğer ya? talihli de kamyon şoförüydü Vallahi ben de bakacağım benim plakaya göre avanmak varsa bulamam de... ki hayır Arasan bulurum belki ya Ben Ar de takip mesafesine göre bilet aradım 88-89 bulamadım <gülüyor> Teşekkür ederim. Bulamadı. Aracın plakası kendisine 12,5 milyon kazandırdı. Evlilik hazırlığı yapan oğluma evimizin yanında ev yapımına başlamıştık. Oğlum 1,5 yıl kadar nişanlı kaldıktan sonra 15 gün öncesinin nişanlısından ayrıldı demiş babası. Hı hı. O şimdi, şimdi nişanlısı, nişanlısı düşünsün. düşünsün. <gülüyor> Ondan sonra konuyla ilgili Çal Belediye Başkanı Fethi Akça'nın açıklamaları var. Onu bu, da alalım Oktay. O belgedeki tek olay bu muymuş 35 bin yıldır? Belediye başkanı da mı konuşmuş? Fethi başkan şöyle demiş. Büyük ikramiyenin ilçemize çıkması herkesi mutlu etti. Para çıkan arkadaşımızı tanıyorum. İşinde gücünde herkesin sevdiği genç bir arkadaşımız. İnşallah ailesine çala hayırlar getirir. Bu paranın ilçemize de faydası olacağını düşünüyorum. Yılbaşında çifte mutluluk yaşadık. Nokta. Devam ediyor haber. Lütfen siz de devam ediyorsunuz tabii. İbrahim Kasımoğlu isimli bir vatandaşsa çok şaşırdığını belirterek ikram... <gülüyor> ikramiyenin çıkan kişi ve çal için hayırlı olmasını diledi. O, o beyefendi ya. nasıl ne olmuş ya? O Yoldan insan... geçiyormuş abi. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok çünkü soyadı falan da tutmuyor. <gülüyor> <gülüyor> kaynağı olabilir belki. Ama ee, öyle diysem. Devam ediyorum. De. Esas bundan sonra devam ediyorsa işte orada hakikaten çok mutlu olacağım. Yok olacak. bu sonu. İbrahim Kasımonlu'nun yorumu var bu konuyla ilgili. Çal ilçesi için hayırlı olmasını Oksay, demiş. Oktay sen bir, de bir açıklamada İlva. bulun. İsterseniz Biz de modern sabahlar diye. olarak Çal ilçesine hayırlı, hayırlı olsun, olsun çifte diyorsun. bayram oldu. Hakikaten bize de bir neşve oldu. Umut oldu. oldu. Ee, babasının fotoğrafları var. Ondan Bu da babayın sonra... fotoğrafı. Bir de güzel bir video var. Videoda ne var ben onu bakmadım. Oktay istersen videoyu büyük ekrana yansıt. Dinleyicilerimiz de izlesinler bakalım. Hmm. Oktay... Ee... Müsaadenle, müsaadenle biz burada haberi sonlandırıyoruz. Tamam, Kusura bakmazsan. Bye. Çok bize hakikaten fazla bile. Ama faydalı oldu değil mi? Çok. Siz? Tabii tabii. Siz evde bir sabah diskosu olsun sevgiyle dinleyece bu şarkı. Bir mükemmel bir gün olacak.